Kabilesinin, bunun Bekir bin Vail'in, şunun Beni Amir bin Sasa'nın konakları olduğunu, kendisi için birini seçmesini söyledik, Rasul-ü Ekrem kinde'den başladı, kindelilerin kimlerden olduklarını sordu, onlar da Yemen ehlinden olduklarını söylediler, Rasul-ü Ekrem, Yemen'in hangi kabilesindensiniz, dedi, biz kinde kabilesindeniz, dediler, Rasul-ü Ekrem, hangi kindedensiniz, deyince, onlar, Beni Amir bin Muaviye'deniz, dediler, Rasul-ü Ekrem, kendiniz için bir iyilik ister